266. konu, Hazreti Hamza'nın kefenlenmesi, Habab bin Eret şöyle anlatıyor, ben Hazreti Hamza'yı şehit düştüğünde gördüm, kefen olacak bir elbisesi dahi yoktu, ancak bir kürkü vardı, biz onun kürküyle mübarek ayaklarını kapatmak istediğimizde başı dışarıda kalırdı, başını kapatmak istediğimizde de ayakları dışarıda kalırdı, bundan dolayı, başını örttük, ayaklarını da ısır otuyla kapatmak zorunda kaldık.